dünyada ahirette sizleri aziz ve bahtiyarlar zümresinden eylesin. Gönüllerinizin muratlarını ihsan eylesin. Cennetiyle, cemaliyle, sevdiklerinizle beraber sizleri müşerref eylesin, tartif eylesin. Yani dünya ve ahiretin her türlü hayırlarını sizlere temenni ediyorum. Sağ olun, var olun. Sizlere Almanya'dan hitap ediyorum. Bir aile toplantısı yaptık Münih'te. Çok güzel geçti. Benden e, konuşmalar aldılar. İnşallah onların e, bantlarını efendim, sevgi üzerine efendim, onların bantlarını inşallah Türkiye'ye getireceğim, e, göndereceğim. Evet, e, cuma'nız mübarek olsun diyerek size efendim Hazreti Ali anh, Efendimiz'den, Kerimallah Hüce Efendimiz Hazretlerinden e, bir, e, onun naklettiği bir hadis-i şerifi Okumak, e, okumak üzere efendim başlıyorum konuşmama onu sunacağım e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Deylemi'nin beyan ettiğine göre kaydettiğine göre kitabına Hüsnedül Firdevs isimli bir güzel hadis eseri var onun e, buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Siddetü eşya hasenin velakinne nefis siddet minennâsi ahsen e, altı şey vardır, güzeldir kendisi mahiyeti itibariyle. E, güzel şeydir ama e, altı tip, altı cins insanlar daha çok yaraşır. Onlar da daha güzel olur, diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu halde bu hadis-i şerifi dikkatle ben anlatmaya çalışayım. Mümkün olduğu kadar açık bir şekilde siz de dikkatle dinlemeye çalışın. Altı güzel şey öğreneceğiz ama bu altı şey Herkes de olursa iyi de, herkes de olursa iyi de, e, özellikle şu altı kişi de, şu altı tür insanda olursa daha iyi diyor. Böylece kime daha çok yakıştığını da bu güzel şeylerin öğrenmiş olacağız. Böyle bu başlangıçtan sonra saymaya başlıyor. Altı şeyi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor ki, efendim el adlu hasenin, belakin nefil ümara'yı ahsen böyle önce bir okuyayım hepsini metni mübareki efemin kulaklara yerleşsin diye devam edelim. eee eşyae Hasenin velakinne fi sittetin minen ahsen. El-adlu hasenin velakinne fil umara'i ahsen ve saha'u hasenin velakinne fil abniya'i ahsen ve rivaru hasenin velakinne fil ulema'i ahsen. Ve sabrı hasenin, velakin nefil fukara i ahsen. Ve tevbe de hasenin, velakin nefil siyaseti ahsen. Ve hayau hasenin, velakin nefil nisa i ahsen. Hazret Ali, rabbil Allah ve kerem Allah ve cih Bu şey e, tevbe e, kocuğundaki şeyde cümlede. Ettevbeti hasenin velakinnefis siyaseti ahsem Efendim e, Şebabeti diye bir rivayet var. E, yani kelime değişik rivayet edilmiş bazı yerlerde. Ona göre şimdi bunların izahına başlayalım. Birinci cümlesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifindeki bu rivayetteki Adalet güzel şeydir. Adalet el adlu hasenin adalet güzel şeydir. وَلَكِنَّ فِي الْاُمَرَاءِ اَحْسَنِ Fakat emirlerde daha güzeldir. Birinci cümle bu. Efendim, şimdi adalet ne demek? Her şeye, efendim, ölçüsüne uygun, münasip miktarda, uygun miktarda hakkını vermek demek. Hatta, efendim, mesela namazdaki efendim, secde, kıyam, rükû, sücud gibi şeylere Efendim namazın bölümlerine hakkını vermeye de bu kökten tabii Er erken derler namazın erkanına hakkını vermek Adaletli adaletli ölçülü yani hızlı hızlı kılmamak aceleye getirmemek yarımyamamak yapmamak Efendim sonra Efendim e, tabi e, tadili erken namazın önemli bir e, şeyi Efendim, namazı filan insanın dikkat etmesi gereken önemli bir husus. Ağır ağır, ölçülü ölçülü, ciddi ciddi, vakur vakur Allah'ın sevineceği şekilde kılacak namazı demek yani, hakkını verecek yani. İşte her şeyde e, hakkı vermeye, hakkı gözetmeye adalet deniliyor. Efendim, mesela anne baba evlatları arasında adalet edecek, birisini kayırıp ötekisini mağdur etmeyecek. Mesela efendim, efendim, Hükümdar tebaasına adalet gösterecek, haksızlık etmeyecek. Emretmek, buyruk buyurmak hakkına sahip olan ve emir denilen kişi adalet edecek, haksızlık etmeyecek. Herkes her yerde adalete riayet edecek. Herkes riayet edecek. Hatta Kur'an-ı Kerim'de ala عَلَى evil اَوْا الْوَالِدَيْنِ akrabin buyurulmuş. Yani herhangi bir konuda Doğruyu söylemek, doğruyu yapmak, adalet yapmak sizin bizzat kendinizin aleyhinde bile olsa adaletler ayrılmayın. arababanızın babanızın aleyhinde bile olsa gene adalet neyse onu yapın yani ananızı babanızı kayırmaya kalkmayın. Akrabalarınızın aleyhinde bile olsa hak neyse adalet neyse doğru neyse onu söyleyin onu yapın diye Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala emrediyor. Demek ki bir Müslümanın, imanlı bir insanın, Allah'tan korkan bir insanın ahireti düşünen bir insanın efendim en önde düşüneceği noktalardan birisi en başta hiç efendim ihmal etmeden riayet edeceği bir esas adalettir. Ee, adalet el adlu esasül mülk esas temel demek mülk de egemenlik demek. Yani bu yani benim mülküm mülküm var, bu mülküm var diyoruz. O manaya değil mülk meliklik hükümdarlık, egemenlik hükümranlık demek el adlü esası mülk yani adaletle hareket etmek efendim hüküm sürmenin yönetmenin efendim idare etmenin temelidir esasıdır adalet olmadı mı yürümez şimdi bu Almanya'da geziyorum ben efendim şöyle etrafa bakıyorum her taraf fabrika dolu herkes çalışıyor efendim harıl harıl böyle bir efendim şey efendim e, çalışan millet tabii insan ümreniyor bizim kardeşlerimizde tabii burada yaşayanlar arı harbi bu şeyde ölçüde çalışıyorlar. İnce ince kurallar koymuşlar. Herkes her yerde kurallara uyuyor. Efendim yolda giderken efendim yolun şey seferinin seferine ettiği Kurallara uyuyor. Her yerde kurala uyuyor. Kurala uymadığı zaman da hemen efendim onun cezasını görüyor. Yani tabii adaletinin sağlanması için de gerektiğinde onu koruyacak yan tedbirleri almak lazım. Adalet güzel şeydir, toplum için şarttır. Toplum adaletsiz olmaz. Hükümlandık, idarecilik adaletsiz olmaz ama velakinne fil ümerai asen. Yöneticilere emir komuta sahibi olan kimselere yani buyruk buyurma makamında bulunan herkese onlara emir dindir Arapçada ile yani şey komutan Askeri efendim, emir manasında değil. Mesela diyelim ki e, siyasi bir kuruluş veya içtimai bir kuruluş veyahut daha başka ticari bir kuruluşun başındaki kimse yani o, orada en son söz sahibi emir verme selayenler sahip kimse. Ona emir denilir. Efendim adalet emirlere daha çok yakışır. Neden? Çünkü makamın başındadır, üstündedir. Söz onun ağzından çıkıyor. Son söz onun ağzından çıkıyor. Eğer o adaletli davranırsa, adalete riayet ederse, adaleti kollarsa, efendim, onun yönetimi altındaki her şey güzel olur, iyi olur. Peki adalet etmemek nedir? Zulümdür. Yani adaletin karşıtı olan kavram zulümdür. Adalet etmeyen insan ne yapmış oluyor? Zulmetmiş oluyor. Mesela efendim birisinin hakkını çiğnedi. Çocuklarından birisini kayırdı, ötekilerin hakkını çiğnedi. Miras da haksızlık yaptı, öteki mirasçıların hakkını çiğnedi. Veyahut efendim, daha başka bir yerde, birilerinin önüne geçti, efendim, sırasını aldı, hakkını aldı. Bunların hepsi zulüm. Veyahut da elinde güç, kuvvet var, iktidar var. Efendim, o zaman başkalarının haklarını şey yaptı, bu kuvvetini, gücünü kötüye kullandı, onları aldı. Bu zulümdü zulüm insanın başkasına karşı haksızlık yapması derler. Zulmü zulme kim yermez kıyamet efendim kıyamet gününde o kişinin çok fena duruma düşmesine karanlıklar içinde kalmasına sebep olacak. Onun için emir etme durumunda olan efendim baştaki efendim herhangi bir dairenin idarenin başındaki insanın efendim riayet etmesi çok önemli. Efendim adaletsiz davranması da çok fena. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, her emir yani emretme selayetine e, malik olmuş olan, o selayet elinde bulunmuş olan her emir ve komuta sahibi insan efendim, kıyamet gününde mahşer yerine hesaba elleri boynuna bağlı olarak gelir. Yani esir gibi gelir. Yani kaçmasın diye. Hani yakalanıyor da insanlar kolları kelepçeleniyor. Veyahut başka ülkelerde görüyoruz kolları ensesine, arkasından bağlanıyor veya e, belinden arkasına bağlanıyor ki yani kolları serbest kalmasın diye efendim e, her her emir 10 kişiye veya 10 kişiden daha fazla insana efendim başkan olmuş emir olmuş her kimseye kıyamet günü mahşer yerine elleri bağlı gelecek eğer emrettiği kimselere mahiyetinde olan kimselere, komutası altında olan kimselere adaletli davranmışsa bağları çözülecek. Tamam, sen adaletli davranmışsın, haksızlık yapmamışsın, ezmemişsin, üzmemişsin, zülmetlemişsin. Elleri çözülecek. Eğer zülmetmişse bağları üzerine bağlar bağlanarak, tekrar tekrar bağlanarak, kat kat bağlanarak cehenneme atılacak, cehenneme yanacak, cezasını çekecek, azabı görecek. Yeniliyor. Demek ki Adalet güzel bir şey. Her şeyde adaletli olma dikkat edelim. Yani menfaat gözetmeden herhangi bir tarafın menfaatini gözetmeden herkese hakkını hakkıını verme gayret edelim. Olurdu ki Peygamber Efendimizin karşısına davalı ve davacı olarak iki insan gelirdi. Birisi gayrimüslim, birisi müslüman. Gayrimüslim müslümana efendim bir şey vermiş, o ona geri vermemiş. Gayrı gelmiş, ya e, e, Ebel Kasım diyor, Resulullah diyemiyor, Peygamber Efendimiz'e e, iman etmemişti, daha, Hristiyan veya Yahudi olarak kalmış. Ya Ebel Kasım diye hürmetli bir ifadeyle, ey Kasım'ın babası diye hitap ediyor. Ben bundan şikayeteyim. Peygamber Efendimiz iki tarafı dinliyor. Bakın birisi Müslüman, ötekisi Müslüman değil. Müslüman olmayan haklıymış, Müslüman haksızmış. Efendim, Peygamber Efendimiz diyor ki sen haksızsın. Yani Müslüman'ın haksız olduğunu söylüyor. Müslüman'ın haksız olduğunu söylüyor. Öteki hakkını vermesini söylüyor. Ama tabii o sonra kitaplardan öğreniyoruz. O haksızlığı yapan münafıklardanmış. Yani İslam toplumu içinde olup da yani kalbi inanmamış, zahiren inanmış gibi görünen bir kimseymiş, Sonra da cezasını çekmiş diye okuyoruz. Ama Burada Peygamber Efendimiz'in davranışı önemli. Yani karşısındaki Müslümansa Müslümanı kayırayım, ötekisini eziyeyim diye düşünmüyor ve öyle olsa hakkını veriyor. Herkes hakkını, her yerde hakkı tutacak, hakkı söyleyecek, hakkı işleyecek. Efendim, adaletten yana olacak, zulme, zulümden yana olmayacak, zalimi de desteklemeyecek. Bu bir. Allah hepimize adil olmayı, adaletli olmayı nasip eylesin. Bu arada bir şey söyleyeyim. Bir hadis-i müjdelenmiş. Efendim, adaletli emir ile efendim, ilmini uygulayan, ilmiyle amil olan ilmine göre böyle faziletli bir hayat süren alim, ilmini uygulayan, faziletli, takvalı efendim, salih bir alim ile efendim, adaletli bir emirin efendim, öldüğü zaman bile vücudu toprakta çürümez. Toprak onları, onların vücutları yemez, Efendim, toprak etmez, çürütmez diye hadis-i şerif varmış. Bu okunmuş Harun'un, Reşid'in huzurunda. O da merak etmiş, yani hadis doğrudur. Peygamber Efendimiz öyle buyurduysa muhakkak Efendimiz'in söylediği doğrudur. Ama bir e, e, sasani hükümler var. en var veya nuş diye bizim halkımız da duymuştur. En uşurvan adaletliymiş, en uşurban, adil derlenmiş sasa'nın idrilerine. Onun kabiri de o, Arun-u Rüşü'nün başşehrinin yakınında bir yerde. Biz ziyaret ettik oraları, bu Takı Kisra'nın olduğu hani Peygamber Efendimiz'in doğduğu zaman Kisra'nın sarayının duvarı çatlamış, kemeri yıkılmış diye rivayetler var. Medaim deniliyor e, İslam kaynaklarında. Batı kaynaklarında da Kiterzikon deniliyor, Kisra'nın sarayının olduğu yer. Herhalde oradaymış kabirde bu adaletli Emir Şurvan'ın. Harun'un Reşit demiş ki, bakalım şu Emir Şurvan hakikaten adil mi? Açın bakalım kabrini demiş yani bu hadisi şerifi duyunca, adaletli Emir'in efendim vücudu çürmez, toprak yer, efendim onun vücudunu çürütmez, toprak onu yemez diye hadisi okuyunca. Açmışlar kabrine, bakmışlar ki en var aynen çürümeden duruyor. Yani hadis-i şerifin şeyine göre demek ki hakikaten en-i şirvan adildir. Yani Müslüman bile olmasa adaletli olunca gene o şeye mazhar oluyor. Demek ki vücudu çürümüyor. Şeyde ilmiyle amil, böyle takva ehli, sahibi bir kimsenin de vücudunun çürümediğine işaret, hocamızın hocası Süleymaniye Camisi'nin önündeki kadrislerden gömülmüş. İşte aradan zaman geçmiş. Kabristan'ın bahçesinde bir tanzim yapmak gerekmiş. Kanuni'nin türbesinin kenarı genişletilmesi gerekmiş. Haber vermişler hocamıza, demişler ki e, hocanızın kabrini nakletmek gerekecek şöyle bir tarafa. Siz de başında bulunun. Diyor ki hocamız rahmet-i diyordu ki ben kendim duydum. Efendim kabri açtık, bastık. Yani kefen çürümüş, hocamız aynen vefat ettiği zamandaki gibi hiç çürümeden kabrinde duruyor ürmetlendik öbür kabuğu koyduk diyor yani ilmiyle amil olan bir mübarek saatinde kabuğun da vücudunun çürümediği de böylece efendim e, görülmüş yani evet adaletle olacağız bir adalet iyidir ama emirlerde daha iyidir yani emir ve komuta selahiyetine sahip herkes daha çok riayet mi Neden? tek kişi adalet yapsa efendim faydası az bir insana olur. Efendim e, zararlı bir iş yapsa, zalim olsa zararı az kimse görür. Ama emir ve komuta mevkiinde ta yukarıda olan bir kimse adaletsizlik yapınca, onun adaletsizliğinden zarar görenlerin miktarı çok olur. Herkes zarar görür. Toplum zarar görür. Onun için yani emir ve komuta sahibi olan kimselerin adalete riayet etmesi çok daha önemli. İnsan bazen adaleti kendisi bilemez. Mesela Türkiye'de hakimler var. Muhakeme Esnasında bir konu geliyor karşısına hakim diyor ki bunu bilir kişiye soralım, bilir kişiye soralım bakalım bilir kişi bu konuda ne diyecek. Biz de ilahiyat fakültesinde hocalık yaparken kendimiz emekliydimiz istemediğimiz zamanlarda bize de böyle mahkemeden yakamla yazgılıdık şu konuda, bu konunun benim bileniniye şu konuyu benim verim diye dosyayı alacak, incelerdik adalet benim yani hakim. Yeni bir paran vermiyor. Bile ne soruyor? Çünkü dini konu, dini konuyu, dini tahsil yapmış insanlar bilir. Doktor bilmez, mühendis bilmez, efendim asker bilmez, başkası bilmez. Kim bilir? Yani dini tahsili yapan insan bilir. O halde bilip dişiyi sormak Güzel bir şey. Bizim mahkemelerimizde o adet var. Onun için bir insan eğer şeyi bilmiyorsa, bir konuyu bilmiyorsa bile ne sormalar? Efendim sıhhi meteleyse doktora sormalı. Mimarlıkla ilgili, mühendisle ilgili bir mesele ise mimara, mühendise sormalı, ticari bir mesele ise tüccara sormalı, dini mesele ise efendim, müftülere, diğer yani işleri başkanlarına, alimlere, bazılara, mübarek kimselere sormalı. Evet, adalet için kendisini akli etmiyorsa icabında bilir kişilere sormasını da söylemiş olduk. Gelelim ikinci noktaya. Peygamber Efendimiz altı şey söylüyor altı güzel şeyi bize öğretecek bu i şerif, ama bunların yapılması falancalarda daha iyi. İkincisi ve saha-u hasenun velakin nefil ainiyyi hasen. Saha sahabet cömertlik demek. Cömert insana sahiy derler. Efendim Arapçada cömertlik yani elindeki kendisine ait malını, parasını, servetini, imkanını birilerine iyilik yapmak için vermek cömertlik etmek diyoruz buna cömertlik her zaman iyidir Allah böyle kendisinin malı olduğu halde iyilik yapmak için şuna buna elindeki malın mülkü hayır olsun diye veren kimseyi sever, mütefatlandırır dünyada efendim ahirette ona hayırları ihsan eder, sevapları ihsan eder cennetini ihsan eder rızasını ihsan eder ama bu zenginlerde daha önemli. Neden? Burada da deminki gibi Hapsam bahis sonucu, yani fakir cömert olmuş, tamam iyi güzel ama fakir kokaracının zaten cebinde parası yok, efendim. maaşı az işte çalışıyor, elinin emeğini yiyor, yevmiyesini ancak kendi çocuk çocuğuna yetiriyor. Yani bunun cömertliği olsa olsa işte yarım elma, yediği elmanın ortasından ikiye diye bölen karşısındakine verir. Yani, ne yapsın, görünür zengin ama cebinde parası yok. Hani rahmetli Mehmet Ağat'ın e, birisini ziyarete gitmiş hasta, ee, i̇yi bir insan cahil düşmesi de efendim acımış bakmış da evim biraz erişim, efendim yoksulluk görülüyor her yerde. Şöyle el cebine atmış bakalım para var mı? Ne kadar para var? Evet elim, işte biraz ev sahipleri o hasta olan adamın ev hakkı, ne hafifsin bilen Ama bakmış şimdi para yok. Sizden de almayı unutmuş o hasta ziyaretinde efendim. Elin yaptığı cebinde para yok üzülmüş o zaman diyor ki, ya hamiyetsiz olaydım, ya param olsaydı. Yani ya böyle hizmet etme, cömertlik yapma duyguluklu ıı, olmasaydı içimde, hiç aklıma böyle bir şey gelmeseydi. ya da cidimde param olsaydı da verseydim iş, yani sonuca varsaydı diye böyle söylemiş. Ya hamiyetsiz olaydım, ya param olsaydı. Evet, yani parası olunca insan tabii ne kadar yüksek zengin, ne kadar ıı, daha çok cömert olursa, Zenginin cömertliği birçok kimseyi ilgilendirir, çok büyük hayır yapar. Aman filanca adam, şurada şu hayırı yapmış, bakları daha büyük. Neden? Adam çok zenginde, ondan. Fakirin birisi veyahut mütevazi birisi bir cami yapar, bahane de küçücük bir mescit olur. Ama zenginin birisi bir cami yapar, kaloriferli, kırılkırıl, tertemiz, abdese alma yerleri güzel, yüz numaraları müsait, geniş, her şey güzel. İşte caminin kenarı var, efendim. Kur'an okulun yeri var vesairesi var. Efendim imamın oturma yeri var. Heh, tamam bak zengin ne kadar güzel yapmış diyor. Demek ki cömertlik iyi ama zenginlerin bu cömertlik duygusunu bilmesi, duyması ve uygulaması daha iyi. Çünkü o zaman toplum daha çok istifade edecek. Cömertliği de hepimiz yapmalıyız. Hatta küçükten çocuklarımıza öğretmeliyiz. Ben bazen e, böyle bakıyorum. Çocuklarımızı küçükten bazı duygulara alıştırmamız gerekir. Diyeceğiz ki al evladım şu parayı, bak şuradaki amcaya ver. Al evladım şu elmayı, bak şuradaki kardeşine ver. Hadi bakalım şu şekerden bir tane de şuna götür. Yani çocuk biraz başkasına iyilik yapmayı, onun böyle sevindiği zaman efendim, memnun olmayı küçüklükten öğrenmeli. Sabahleyin şimdi bir evdeydik, burada çocuk kardeşini kucaklamış. Tombul böyle bir bebek. Çocuk da küçük, okula gitmeyen, gitmeyen çağda bir Biraz söz anlayan bir çocuk. Ben dedim ki, gete kardeşini ben alayım dedim, götüreyim dedim. Yani tahmin ettim ki vermeyecek kardeşini. Efendim, e, böyle şey, yok vermem diyecek sandım. Efendim, hemen getirdi. Ha, dedim, ah bak maşallah falan dedim. Yani biraz e, küçükten eğitmemiz, öğretmemiz lazım bu şeyleri çocuklara söylememiz lazım. Cömertlik iyi ama zenginlerde daha e, müsbet sonuçlar hasıl eder. Cömertlilerin zenginlerin cömertliğe daha dikkat etmesi daha iyi. Üçüncü güzel koy. Venvera o hasen ve rakin nefil urema ahsen. Vera şüphelilerden bile kaçınacak bir titizlik göstermek demek. Yani bir insan günahlardan kaçınacak. Bu ne? Haram. Almamalı. Bu ne? Günah yapmak diyecek. Haramlardan ve günahlardan Müslüman sakınacak. Çünkü haramlar ateştir, günahlar cezadır felakettir. Haramı işlerse, yerse cehenneme düşer. Günahı işlerse cehenneme düşer, cezayı çeker. Onun için haramlardan ve günahlardan müslümanın uzak durması lazım, sakınması lazım. Efendim öyle şüpheliye bile yanaşmaması lazım. Ya haramsa diye korkup iyice öğrenmediği şeye yanaşmaması lazım. Bu vera yani şüpheden bile kaçınmak, titiz efendim korunmak, kendisini kollama. Güzel. Güzel bir duygudur. Peygamber Efendimiz'in ashabı kiramı böyle idiler. Şüphelilerden bile korkarlardı. Haram olur belki, günaha düşeriz belki diye korkularından, helallerden bile bazen sabrederlerdi, uzak dururlardı. Eğer o konuda bilgileri biraz eksikse sorup anlayıncaya kadar dikkat ederlerdi. Evet, vera iyidir ama alimlerde daha iyidir. Yani alimin biraz daha dikkat etmesi lazım, daha titiz olması lazım. Hem sözüne dikkat etmesi lazım söylediği şeye hem de efendim, yediğine, içtiğine, aldığına daha dikkat etmesi icap eder. Haramlardan, günahlardan daha titiz kaçılması lazım. İki sebep düşünüyorum bunun için. Çünkü herkes alimi gözler ve onu kendisine örnek ihtiyaç eder. Alim şöyle yaptı, O halde herhalde bir mahsuru yok. Ben de yapabilirim sanır. O halde alim kendisi böyle titiz olmalı ki herkesin kendisine baktığını bilmeli ki efendim, doğru hareket etmeli ki başkaları ona bakıp yanılmasın. Bir sebep o görüyorum. İkinci sebep de alimler böyle haramdan falan korkmayan bir kimse olursa o zaman birisinden sağlayacağı menfaate göre efendim onun keyfine uygun fetva verir. Keyfine uygun. Yani siparişe göre fetva verir. Efendim dalgamukluk yapar, yaltaklanma yapar veya birisi işte birisinin gözüne girmek için şöyle de olur, böyle olur, olmaz. Allah alimlerle ahdetmiştir, onlardan ahit almıştır, söz almıştır. Alim nerede olursa olsun hakkı söyleyecek. Hatta alimin öyle vazifesi vardır ki alim zalim hükümdarın karşısında bile hakkı söyleyecek. Cihadın en üstünü zalim hükümdara karşı, hakkı sözü söylemektir. Şimdi bu zamanda bakıyoruz, biraz karşısındaki adam kuvvetliyse, belki makam sahibi ise, güç kuvvet sahibi ise millet hemen başlıyor. Efendim onu tasdik etmeye, onun karşısında inanmasa bile, yaptığı şeyin yanlış olduğunu görse bile efendim, itiraz edemiyor. Yaltaklanmaya başlıyor, dal kovukluğa başlıyor. Efendim, yanlışı alkışlamaya başlıyor. Yanlış sözcüğün karşısına çıkmıyor, kusuyor, susuyor. Tabii alim böyle yaptığı zaman, o zaman öteki insanlar da hakkı bilemez. Yani bilim kişi hakkı söylemezse, hakim hakkı nasıl bilirsin? Birinci kişi doğru söylemeli, âlim haklı söylemeli ki başkalar daha benim bu yaptığım ben anlayamamışım bunu yanlışmış bir diye ayan deha. Yani bu bakımlardan âlimin dikkatli olması, titiz olması, haramlardan uzak durmaya çok gayret etmesi lazım. E, vera güzel efendim, günahlardan sakınmak çekilmek güzel ama efendim şüphelerden sakınmak güzel ama âlimlerin buna daha çok gayret etmesi lazım. Ve sabıru hasenun velakinne fil kubara ehsen. Sabır güzeldir. Güzeldir ama efendim herkes için güzeldir. Herkes sabretmeli. Fakirler özellikle sabretmeli. Çünkü ne olur fakir sabretmezse aç kaldım, açık kaldım diye efendim e, harama uzanır. Efendim haram işleri işlemeye başlar. Efendim hırsızlık yapmaya kalkar, haksızlık yapmaya kalkar. Fakirlikten korktuğundan Efendim veya aç kalacağım, açıkta kalacağım gibi bir endişeden dolayı böyle yapmaya başlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve Efendimiz diyor ki hadis-i şeriflerinde e, yani sizin nasıl, nerede olursanız olun, eceliniz sizi gelip bulmayacak mı? Yani nereye saklansa insan ölüm geldiği zaman, eceli geldiği zaman, ömrü bittiği zaman eceli onu bulacak. Ecelinizin sizi aradığı, bulduğu gibi, kesin olarak bulduğu gibi rızkınız bulur, sizi bulacak. Gelecek hiç çekilmeyin. Onun için sakın ha yanlış yollara sapmayın. Rızkınızı helal yollardan arayın. E, rızk kazanma yolunuzun helal olmasına dikkat edin buyuruyor yürüyor. Hadis şeriflerinde. Onun için bu karanın efendim bulunsa neyse helalinden alması lazım. Bulamasa sabretmeye dikkat etmesi daha da iyi olur. Sonra tabii fakirlik bir imtihandır. efendim. İyi bir şey değil zor bir şey. Acı bir şey, efendim. Ateşten bir gömlek gibi bir şey ama Allah bazen böyle acı şeylerle insanı imtihan eder. Böyle üzücü, acı şeylerle imtihan olduğu zaman kulun nasıl kulluk yapması lazım? Acıya tahammül edip sabretmesi lazım. E, nimet verdiği zaman Allah bazen iyilik verir, nimet verir, bolluk verir, hoşluk verir. O zaman da ne yapması lazım? Şükretmesi lazım. Parama kaymaması lazım. Allah bazen bolluk vererek, nimet vererek imtihan eder. Bakalım şımaracak mı, şımarmayacak mı, şükürünü eda edecek mi, etmeyecek mi diye. Bazen de şeyden, efendim, fakirlikten imtihan eder, efendim, hastalıktan imtihan eder, sıkıntıdan imtihan eder. O zaman da sabredecek. Demek ki fakirlik sabırı gerektiren bir şey olduğundan... Eyvallah. Kapandı galiba. şu dipenkafa geliyor üç durumlar başına gelir. Efendim o zaman da sabretmesi lazım. Çünkü onu da takdir eden, onu da kulun başına getiren Allah. İnanene efendim fakirlik böyle bir sabır imtihanı olduğundan özellikle efendim e, fakirin sabretmesi efendim daha önemli, daha mühim bir iş oluyor. Allah tabii temenni ederiz bizi hiçbir yönden, hiçbir biçide yoksulluğa, fakirliğe düşürmesin ama herhangi bir şekilde böyle bir sıkıntı, bahis konusu olursa bileceğiz ki sabretmek lazım. Ustalık gelirse bileceğiz ki sabretmemiz lazım. Üzücü bir olay gelirse başımıza bileceğiz ki sabretmemiz lazım. Sabır güzel fakir, fakat fakat fakirlerde sabretmek daha da güzel olur diyor Efendimiz. Beşinci cümleye e, geliyoruz. Et tevbetü hasen nefis siyaseti ahsen. Tevbe güzeldir. Efendim, fakat siyasette daha güzel olur diyor. Tabi siyaset kelimesi bazı rivayetlerde fişşababeti ahsen diye geçiyor. İkisine göre de şöyle söyleyelim. Ettevbetü hasen velakinne fişşababeti ahsen denilmişse tevbe güzeldir. İnsanın günahlarından dönmesi Cenab-ı Hakk'a yönelmesi iyi Müslüman olma, doğru yola girmesi güzeldir. Velakinne fişşababeti ahsen Gençlikte tevbe daha iyidir. Yani gençlikte insanın kanı kaynarken, canı isterken, duyguları kuvvetliyken, eğer gençlikteyken insan tevbe ederse iyi olur. O zaman gençliğinden itibaren ömrünü sevaplı geçirmiş olur. Ta böyle uzun yıllar günahta yaşamış, yaşamış da sonradan tevbe etmiş insan gibi olmaz. Bir de tabii gençlikte duygular çok kuvvetliyken insanın tevbe etmesinin derecesi efendim çok daha fazla, kıymeti daha fazla Yaşlılıkta zaten günaha mecali kalmadığı için tevbe daha kolay. Gençlikte daha zor. Onun için sevabı daha fazla. Evet, bu kelime fiş ise efendim, yani gençlikteyken tevbe etmek daha iyi manası çıkar. Eğer pis siyaseti yazılmış burada, efendim tabii ben de Almanya'da olduğum için bunun kaynaklarda karıştırıp da orada nasıl yazıldığını görmem şu anda efendim şey, eee Mümkün değil. Efendim, eğer pis siyaseti ise siyaset, efendim, hukuki bakımdan bir suçluyu cezalandırmak demek yani. Mesela, parçalara siyaset gelden derler. Yani bir adamı suçluysa cezalandırıp, mesela idam etmeye siyaset gelden derler. Yani cezalandırmada efendim dönüş olursa, efendim, daha iyi olur. Bir üçüncü rivayet var, pis seyyiat ahsen. Yani günahdan dönmek, günahdan tevbe etmek daha iyidir diye. Her ehali, her hepsi de güzel, her yönden de efendim doğru. gençlikte tevbe daha kıymetli. Efendim, İslami e, bakımdan, dini bakımdan, cezalı duruma düşmüşse efendim yine e, dönmek daha iyi. Efendim. E, Veya hatta seyyata düşmüşse insan seyyatten dönmek daha iyi. Sonuncu cümlesi bu hadis-i şerifin El hayau hasenun. Ve lakin fi'n nisa'i ahsen. Utanma duygusu, utanç duygusu efendim güzel bir duygudur diyor Peygamber Efendimiz fakat bu hanımlarda olursa, kadınlarda olursa daha güzel olur diye buyuruyor. Biliyorsunuz efendim utanma duygusu insanın yapacağı bir şeyi yakmasını engeller. Yüzü kızarır. Efendim kenara çekilir. Oyununu bir efendim Ellerini önüne kavuşturur. Ne oldu? Utandı efendim. Ondan yapamıyor. filan. bu utanmayı efendim uygun görmeyeceğim. Bu kadar da utançlı olma işte. Çık, konuş, yap efendim. Şu işi yap, bu işi yap filan. Hatta bir delikanlı kardeşini yakalamış. Bak bu kadar utançlı olma diye ona nasihat çekiyormuş efendim. Mutup çekiyormuş efendim. Güya efendim böyle utançlı olma diye onu sıkıştırıyormuş, Efendimiz duymuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz onu şöyle onun sıgıştırdığını da duymuş. Bırak onu bir yakasını onun yakasını bırak. Efendim eyin hayau minel iman. Utanmazıyıksa imandandır. Utu imanı olmazsa utanmaz olur, arlanmaz olur. Her türlü edepçiliği yaparsan onun utangaçları efendim kaldırmalar, çalışmak, giderme, çalışmak. Utangaçlık iyi de duymuş. Tabi utangaçlık insanı günahlardan, haramlardan da korur. Sonra sonra yavaş yavaş da açılır da tabi insan. O bakımdan öyle efendim, e, utangaç olmak iyidir. Ama iyidir ama haya sahibi olmak, utanma sahibi olmak iyidir ama hanımlarda utangaç olmak daha da iyidir. Çünkü hanım haya duygusuna sahip olunca efendim namus e, daha iyi korunmuş olur. Haya duygusu olmayınca efendim, o zaman Bağmos eder olur. Efendim kötü yollar, kötü kapılar açılır. E kötü kapılar açılır ve nesiller bozulur. İslam, efendim hanımın korunmasına çok önem veriyor ve e, tabi ailede efendim hanıma çok değer veriyor. Ama asıl değer verdiği neslin temizliğidir. Yani neslin safa sağlam olması, efendim ve e, çocuğu kendisinin ve babasının. Başında olması, ona bakması, belli olması çok önemli oluyor. Onun için e, nikahla, nikah yoluyla evlenmek çok cevap oluyor. Bunun aksi yollarla evlenen birtakım işler yapmak çok günah oluyor. Çünkü bu e, aileyi bozuyor, nesli bozuyor, efendim e, birçok içimâi zararlar meydana getiriyor. Bunun kilidi de hanım, yani kadın oluyor. Efendim hanımlar hayal sahibi olursa. Efendim çok iyi oluyor. Tabii İslam her görev sahibine görevi yüklemiştir. Yani erkeğin de görevleri vardır, hanımın da görevleri vardır. E, Ayet kelimesi de buyuruluyor. Kulli mina yakuttu min evsarihin ve yapardu suyduhum. erkeklere erkekleri şöyle teyir ediliriz inşallah. Gözlerine sahip olsunlar, namuslarını korusunlar, Efendim para ve kaçmasınlar ve كل minati yagdudna min emsari dinne ve yahfazna furucun net buyuruyor daha sonraki efendim devam eden şekilde de ayetlerde de yani hanımlara da söylüyor onlar da gözlerine sahip olsunlar haram olan yerlere, kişilere bakmasınlar namuslarını korunsunlar namuslarını efendim paylar etmesinler diye karşı iki tarafa bildiren diyor. Tabii e burada en önemli olan hanımın efendim haya sahibi olmasıdır. Erkekler biraz dışarıda dolaştığından, küçükten beri e, dış hayata alıştığından o biraz daha mahrumiyetli olabilirler. Hayaları yıpranmış olabilir ama hanım hayalı, hayal sahibi olduğu zaman, utandaş olduğu zaman korunma daha iyi tahakkuk etmiş oluyor herhalde Allah'a emanet. Onun yani için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem utanç duygusu güzeldir, utanma güzel bir duygudur koruyucu güzel bir duygu da iyidir ama hanımlar da, hanımefendiler de daha iyi olur, buyuruyor. Böylece Hz. Ali Efendimiz'in rivayet ettiği bu hadis-i altı tane güzel huyu tanımış olduk. Adalet güzel bir huydur. Adaletle hareket etmek ve adalete riayetler olmak, adil olmak. Sahabetli olmak güzel bir huydur. Cömert olmak, eli açık olmak, iyiliksever olmak. Efendim haramlardan, günahlardan kaçınma duygusu, titiz Korunma duygusu iyidir ama alimler daha güzeldir. Sabretmek güzel bir duygudur. Herkeste olması lazım. Fakat fakirlerde sabır daha önemli de. fakirde sabır olmazsa her şeyi daha efendim, aşırı şekilde yapar. Tevbe güzeldir ama gençlikte güzeldir veya günahtan tevbe güzeldir. Ya da efendim cezanın affedilmesi tarzında güzeldir. Haya güzeldir ama hanımlar da daha güzeldir buyuruyor. Allah Teala Hazretleri bizi adaletli, cömert, günahlardan kaçınan, sabırlı, şükürlü, efendim, günahlardan, hatalardan dönmüş, günahlara, hatalara bulaşmayarak yaşamaya azmetmiş, sahibi, edetli, terbiyeli, böyle orgun, kanil, Müslümanlar eylesin, kötü huylardan korusun. Bir insan iyi huyu sayesinde, gündüzleri akşamlara kadar takva yoluyla, harita edip oluç tutan, geceleri sabahlara kadar da ibadet açığıyla ibadet eden, zikreden, namaz kılan insanların derecesine ulaşabilir. O kadar çok sebaplar, kazanabilir buyuruluyor Hadis-i Şerifler'de. O halde biz de ahlakımızı güzelmiş tekrar dikkat edelim. Bu Hadis-i Şerif gibi ve buna benzer Hadis-i Şerifler Hadis-i Şerifler bize güzel duyuların neler olduğunu öğretiyor. Hadis-i çok okuyalım, öğrenelim. Efendim, Kur'an-ı Kerim'i çok okuyalım, güzel huyları öğrenelim. Peygamberlerin hayatlarını okuyalım, salavatullahu ve selamuhu aleyhi ve Onları kendimize örnek alalım, onlardan güzellikleri, güzel huyları öğrenelim. Evliya Allah'ı, sahabe-i kiramı, salifleri, haditleri, zahidleri okuyalım, tanıyalım. Biz bu derdilerimizde okuyuculara e, bu huçuklarda faydalı olsun diye sahabe hayatından tablolar diye cilt kitaplar dediyettik, onlar okunsun, onları kardeşlerimiz kendilerine ya, ne kalsınlar, neyine ne, imtisar edilsinler diye. Böylece, Kur'an'ı okuyarak, hadisleri öğrenerek, dinimizi öğrenerek, ahlak kitaplarını okuyarak, ahlaklı insanları, peygamberleri, sahabe-i kiramı, salihleri, evliyalıları tanıyarak, hayatlarını okuyarak, bir de güzel duyguları öğrenelim, uygulayalım, kötü duyguları, tanıyıp, onlardan kurtulalım, korunalım, o huyları düşünmeye çalışalım. Aziz ve sevgili tartışalım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Bersiyatuhu. Iyi. i̇yi değil mi sesler? Yani bunun ses alış evsansı kötü, bir şey kötü, kötü olmuyor. Çok iyi, hayırlı mübarek olsun. Şeyde ben bakıyorum Türkiye Devletesi'nde, makalelerin altında internet numaralarını plan ediyor. Evet. Hayırlı olsun. Hamdullah, yani haberleşme kolaydır. Bizim bilmemiz gereken numaralar, bir şeyler varsa biz de bilelim, oradan sizinle haberletelim.